Kardeşlerim, muazzez müminler, her devrin, her koşulun imtihanı farklıdır. Mekke'nin imtihanı farklı, Medine'nin imtihanı farklıdır. Mekke'de sadece kafirler var. Fakat Medine'de münafıklar da var. Kafirler, onlar adavetlerini izhar ediyorlar. Fakat münafıklar müminlerle beraber onlarla aynı cemiyette aynı toplumda yaşıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizle birlikteler beraberler onunla namaz kılıyorlar. Onun için Medine'deki imtihan Mekke'deki imtihandan daha zor. Düşmanlar sahabenin düşmanlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın halkasında sahabenin içinde. Onlarla beraberler. İslam'a içeriden baktığınız zaman, İslam'ın bir müminleri var, bir de tiyatrocuları var. Bir bütün varlığıyla Allah'a, Resulüne teslim olanlar var, bir de aktörler var. Kur'an-ı Kerim bize hem müminlerden hem aktörlerden bahseder. Bakara Suresi başlarken, 4 ayeti müminleri anlatır. Sonra iki ayet kafirlerden bahseder. Ardından gelen 13 ayette Cenab-ı Hak bize münafıkları yani aktörleri, tiyatrocular anlatır. Neden onları 13 ayette anlatır? Onları anlamak, temyiz etmek, hilelerinden, tuzaklarından korunmak zor. Bazen müminler alim diye, arif diye aktörlerin, tiyatrocuların ardına düşebilirler. Onlara iktidar eder, onlara ram olabilirler. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Ya eyyühellezîne âmenû âminû billah. İslam'ın içinde bir müminler var, bir de aktörler var. Onun için Kur'an'ın sahibi ey iman edenler iman edin. İçinizde aktör olanlar varsa, içinizde tiyatrocular varsa, içinizde alkışlanmak için buraya gelen varsa, makam için, mevki için, rütbe için buralarda duranlar varsa... Allah azze ve celle onlara konuşuyor buyuruyor ki ya eyühelledine amenu amenu Billa. ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Ravza'da seni dinleyenlere bu ayeti oku benim mescidime aktör olarak değil mümin olarak gelin. Kaletü Arabu amenna. Kul lem tu'minu velakin kulu eslemna. Arabın içinde Bedeviler arasında adamlar vardı Onlar Müslüman olduklarını, mümin olduklarını söylüyorlar Ama onlar esasında tiyatro oynuyorlardı Onlar aktördüler Kur'an Hakim onlara Peygamber aleyhissalatu vesselam vasıtasıyla Allah Azze ve Celle Ey iman ettik diyenler Esasında aktör olanlar, esasında tiyatrocu olanlar, Allah Azze ve Celle sizi bütün varlığınızla iman etmeye davet ediyor. Kardeşlerim, bazen aktörler rollerini o kadar iyi oynarlar ki, onların o derece yüksek sahne performansları vardır ki, izleyenler, dinleyenler orada olanlar, Onları gerçek müminlerden daha önde görürler, daha önde zannederler. İşte kahraman bunlar derler. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam ferasetiyle, firasetiyle baktılar ve ayırdılar. Mekke'de bir Bilal vardı. Göğsünün üzerine taş koyarlar. Ama bütün bunlara rağmen Allahu Ekber diyen bir Bilal var. Bilal bin Rabah radıyallahu anh. Boynuna kemen takarlar, Mekke'de çocukların ellerine verirler, sokaklarda süründürürler ama bütün bunlara rağmen Bilal Ahad der. Çünkü Bilal, Allah ve Resul davasına tiyatrocu olarak, aktör olarak değil, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen bir mümin olarak geldi. Buradayım ya Resulallah. Semînâ vâta'nâ. İşittim ve ettim. Bütün varlığımla teslim oldum. Artık bundan sonra problem yok, yok ya Resulallah diyen bir Bilal. Medine'de ezan Muhammed'i okunacak. Allah Resulü Aleyhisselam bütün varlığıyla iman eden birisini arar, Bilal'i bulur, ona söyler, sen oku der. İtirazlar başlar. Derler ki ya Resulallah, Bilal bin Rebah dilinde problem var. Harfleri Arap lisanına uygun bir şekilde Bilal bin Rebah telaffuz edemiyor. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam aktör aramıyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'de tiyatro oynamıyor ki, İnsanların yüreğine bakıyor, yüreğine bakıyor Medine'de ona bakanların. Bilal e sen gel diyor, Ebu Bekir sen bir adım öne çık, Ömer, Ali, Osman, Ammar, Yasir bir adım öne çıkın buyuruyor. Feman kana yarjulika rabbhi, fal yamel amlan salihan, ve la yusrk bi' ibadeti rabbhi ahd. İslam'ın içine giren birisi eğer tiyatrocu değilse o ibadetine Allah'tan başka şahit aramaz. Orucu, sadakası, zekatı neler varsa bütün bunları sadece Allah'ın rızası için yapar. Ve ida'kamu ila salati kamu ki sala yuraunennas Aktörler, tiyatrocular, münafıklar, onlar insanlara göstermek için kalkar, onun için namaz kılarlar. kuran Hakim bana bu ayetleri okuyor, sana bu ayetleri okuyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'de konuşurken, onun mescidinde bir müminler var, bir aktörler var, tiyatrocular var. Hatta öyle tiyatrocular vardı ki insanlar onları Bilal'in de önünde görürlerdi. Kardeşlerim, yüz bin tane aktör Bilal-i tırnağı yapmaz. Yüz bin tane ölü birdir yapmaz. Aktörlere sadece dünyada yorgunluk kalacak. Ama Bilaller buradan oraya amellerini götürecekler, imanlarını götürecekler. Peygamber aleyhissalatü vesselama ittibalarını götürecekler. Kuran hakim bize aktörlerden, Kuran hakim bize müminlerden bahsederiz. Yuka dğünlallah ve, ve Sahnede aktörler görürsünüz, büyük kahraman dersiniz, ardından arkasından gidersiniz. Bunun gibi hoca, bunun gibi alim, bunun gibi akademisyen yok der insanlar. O kadar aldanırlar, o kadar kendilerini onlara kaptırırlar. kuran Hakim o haklarilere konuşuyor. Onlar gibi olmak isteyenlere konuşuyor. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlar Allah'ı aldatıyorlar, öyle zannediyorlar. Esasında onlar Peygamber Aleyhisselam'ı aldatıyorlar. Fakat Allah'a dost olanlar, Allah Azze ve Celle onları aldatmayı, kendini aldatmak gibi kabul ediyor. Yani eğer biri Allah'ın dostuna düşman olursa, Allah Teala o düşmanlığı kendine yapılan bir düşmanlık olarak kabul ediyor. Yuhadi'ûnallâhe vellezîne amenu Onlar Allah'a, onlar Peygamber Aleyhisselam'a hile yapıyorlar. Onları aldatıyorlar. Ama esasında onlar kendilerini aldatıyorlar. Bir adam düşünün. Bir yere gidiyor, diyor ki benim yüz tane dairem var, şu kadar arabalarım, emrimde şu kadar insan çalışıyor. Oradakiler de inanıyorlar, kabul ediyorlar. Gıptayla bakıyorlar. Onların nazarında ne kadar maddeniz var, ne kadar gücünüz varsa o kadar mutebersiniz. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا ne يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Allah'ı ve müminleri aldatanlar gerçekte kendilerini aldatıyorlar. Bu adam yüz tane dairesi olduğunu, şu kadar adamı olduğunu söyleyen ama esasında bütün cümlelerini yalan kuran bu adam oradan ayrılsa, kendini bu yalanlara inandırmış olsa, bu yalanların o adama bir faydası olur mu? Dağ başında kalsa, bir kış gecesinde, şehrin ortasında kalsa, evi olmayan, yeri olmayan, yurdu olmayan bu adama, yüz tane dairem var diyen bu adama yalanının faydası olur mu? Bir yer bulabilir mi? Nasıl yeryüzünde insanların kurmuş olduğu yalanların onlara faydası yoksa, yalandan kılınan namazlar, başkaları görsün diye verilen sadakalar, Allah'ı, peygamberi aldatmak için Bütün yapılan kurgular, aktörler, tiyatrocular Onlar dinlesinler ki onlar kendilerini aldatıyorlar Kardeşlerim Bir cahil düşünün Bir meclise giriyor Kendinden söze başlıyor Ben diyor okulu falan yerde okudum Falan yerden lisans diploması Falan yerde master yaptım Falan yerde doktora yaptım. Falan büyük firmalarda benim çalışma tecrübem var. Bütün şu kadar lisanstan, diplomadan vesaireden, iş te tecrübesinden bahseden bu adam. gerçekten ilk mektebe gitmeyen cahil avamdan biri olsa bu yalanları onun cehaletinden bir şeyi giderir mi? Hayır gidermez. Bu adam aktör, bu adam yalancı, bu adam sadece cümleleri kuruyor. İşte bu adama nasıl onun yalanları fayda sağlamayacaksa, cehaletinden bir şey gidermiyorsa, İslam'ı tiyatrolara görenler, başkaları görsün diye sahnede olanlar, başkaları görsün diye namaz kılanlar, sadaka verenler, Allah'ı ve Resul'ünü aldattığını düşünenler, esasında onlar kendilerini aldatıyorlar. Eğer bir Müslüman meydan yerinde dolaşırken, sokakta yanlışlar var, aldatılan ümmetin kızları var, delikanlılar var. وَالتَكُمْ <gülüyor> Allah sana ve bana yanlışa dur deme yetkisini, vazifesini vermişti. Marufu emredecek, yanlışa dur diyecektik. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبًا نَلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا Öyle bir fitneden, öyle bir beladan korkun ki, sadece kendi aileni, kendi çocuğunu, kızını terbiye etmek yetmez. Eğer ümmetin kızlarına mahremiyetten, tesettürden bahsetmiyorsan, yandaki komşu, apartmandaki diğer daireler bozuluyorsa, oradaki fesat sana da gelecek. Ey müminler, ey müslümanlar, umumi olarak gelecek beladan kendinizi koruyun. Eğer müminler mahallelerine, cemiyetlerine, toplumlarına, Allah ve Resulünün davasını anlatmıyorlarsa, Kur'an-ı Hakim'in emirlerini, buyruklarını ilan etmiyorlarsa, onlar başlarını kuma sokmuşlardır. Oyun oynuyorlar, tiyatro oynuyorlar, ahirete gittikleri zaman görecekler ki nasıl başını kuma sokan hayvan kendini parçalanmaktan kurtaramıyorsa onlar da cehenneme, Allah'ın narına gitmekten kendilerini koruyamazlar, kurtaramazlar kardeşlerim. Bir alim düşünün, ilim adamı düşünün ya da insanlar ona ilim adamı diyorlar. Onu bir programa davet ettiler. Karşıda bir adam var. Allah'a, peygamberine sövmekle maruf olan bir adam. Ümmetin kızlarına, tesettüre bürünenlere hakaret etmekle iştihar eden, meşhur eden bir adam var. Müseccel bir yobaz var. O adam kendilerine, karşıda duranlara hevalarını, heveslerini, arzularını din diye anlatıyor. Sonra o adamlar da onun programına yine davet edilebilme adına, ekranda konuşabilme adına, şöhret kazanabilme adına, itibar görebilme, birileri tarafından alkışlanabilme adına, onun yanlışlarına, isyanına, tuyanına, peygambere, Allah Azze ve Celle'ye, ümmetin kızlarına hakaret etmesine sessiz kalıyorsa, bu adam yarın Allah'ın huzuruna aktör olarak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 Onların kalbinde hastalık var. Onların yüreğinde problem var. Bir kuyu düşünün. Eğer dibinden zehir geliyorsa yukarıdan zehir alacaksınız. Eğer dibinden kaynayan su acıysa yukarıdan acı su alacaksınız. Fi kulubihim maradun. Allah azze ve celle buyuruyor ki onların kalbinde maraz var. Allah onların hastalığını artırdı. Bir adamın böbreğinde rahatsızlık varsa ilaç alır. Eğer ilaç çağırsa, o ilaç onun midesini rahatsız yapar. Mide rahatsız olur, belli bir zaman sonra vereme döner. Ya da kanser olduğu zaman gider kemoterapi yapar. Bir tarafı tedavi ederken diğer organları rahatsız olur. Onlar eksi yönde tepki vermeye başlarlar. Yani hasta günden güne düşmeye başlar. Fî kulûbihim maradun fezâdehumullâhu maradâ. Eğer hastalık kalbe bir düşerse her gün o hastalık artar. Hastalık madde planında da böyledir. Onun için Kur'an'ın sahibi <gülüyor> Ey iman edenler! Zalimlere meyletmeyin! <gülüyor> Zina. zinaya yaklaşmayın yani hasta olmayın eğer hasta olursanız günden güne hastalığınız artar perişan olursunuz kendinizi kurtaramazsınız sonra aktör olursunuz oyuncu olursunuz kıyamet günü Rabbimin huzuruna varınca hani amellerin diye sorar yevme la malun ve la benun illa men Allah bi kalbin selim Aktörler ayrısınlar. Umtazul Yüma Eyu Hel Aktörler bu tarafa gelsinler. Yavma yefirrul mar'u min ahihi ve ummihi ve abi. Kişi kardeşinden, annesinden, babasından firar ediyor. Allah azze ve celle buyuruyor ki: Kalbinde maraz olanlar, aktör olanlar, oyuncu olanlar onlar bu tarafa gelsin. Ebubekir yürüsün. Ömer gelsin Hazreti Muhammed'in ardından sallallahu aleyhi ve sellem oyun olsun diye değil bütün varlığıyla bütün mevcudiyetiyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ihtibadenler gelsin. O halde kardeşlerim kalbimizi, yüreğimizi korumakla sorumluyuz. Acaba bu kalpte neler var? Fi kulubihim maradun fezadahumullahu marada ve lehum azabun elim. Ve iza qila lehum la tufsidu fil ardhi kallu inna nahnu muslihun. Onlara, kalbinde hastalık olanlara, oyunculara, aktörlere derler ki yapmayın. Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Ekranlar, programlar, kanallarınız, tiyatrolarınız, gazeteleriniz, mecmualarınız insanları bozma üzerinde fesada taşıma adına kurulmuş ve ida ilelhum la tufsidu fil ard yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiği zaman hayır biz İnsanları ıslah ediyoruz derler yeryüzünde ıslah edenler yalnızca biziz derler kardeşlerim bir genç kız düşünün Allah Teala ona hayayı Allah Teala ona fıtratı koydu eğer birileri ekranla eğer birileri tiyatroyla ona açıklığı, ona isyanı, ona tuyan anlatıyorsa onu bozuyor onu ifsad ediyor, delikanlılar var, peygamber aleyhissalatü vesselam onları hayalı olmaya davet ediyor, gözler diyor, kulaklar diyor, eller diyor, bütün bu organlardan bütün bu azalardan, Kur'an hakim sorumlusunuz diyor. Ama ekranlar, sokaklar, tiyatrolar onları şehvete, onları tuyaana davet ediyorsa onlar ifsad ediyorlar. Kur'an hakim onlara ve iza tilahum la tufsidu fil ard. Kalu inna ma nahnu muslihun fesat çıkarmayın dediklerinde onlara dendiği zaman hayır biz ıslah diyoruz. Biz çağdaş dünyadan bahsediyoruz. Örtü diyen, başörtüden bahseden, İslam'ın kıyafetini ümmetin kızlarına anlatan, babaları uyaran, babaları ikaz eden bu adam yobaz derler. Bu adam çağdışı derler. Ela innehumu'l mufsidun. Allah azze ve celle perdeyi kapatıyor. Ve buyuruyor ki işte fesatçılar onlar, yürekleri bozan onlar, cehennemin yoluna taş döşeyen onlar. Siz şimdi onların ardından gideceksiniz? Kalbindeki hastalığı tedavi edecek, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda yürüyecek, Bilal gibi bir mümin mi olacağız yoksa İslam'ın aktörleri, tiyatrocuları mı?